Gıda güvenliği hepimizin kafasında soru işareti yaratan bir konu. Bugün Ziraat Yüksek Mühendisi Neslihan Şimşek ile gıda güvenliğini konuşacağız. Hoş geldin Neslihan. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nedir gıda güvenliği? Gıda güvenliği, gıdalarda meydana gelen tehlikelerin tehlikelere karşı bu tehlikelerden arınmış bir üretimdir. Peki gıda tehlikesi dediğimiz şeyler neler? Bunları en temel üç başlık altında topluyoruz: e, fiziksel tehlikeler, e, kimyasal tehlikeler ve mikrobiyolojik tehlikeler. Yani güvenilir bir gıda dediğimizde bu tehlikelerden arı olması gerekiyor. Nedir fiziksel tehlikeler? Örneğin yediğiniz bir gıdanın içerisinde bir cam parçasının bulunmaması, hmm. bir plastik parçasının bulunmaması. E, bu bizim için bir fiziksel tehlikedir. Hı hı. Yani siz üretim hattında e, düzgün bir üretim yapmıyorsunuzdur. Örneksi eldiven kullanıyordur. E, iş yapan e, personel e, ve o lastik parçası sizin e, paketlenmiş olan ürününüzün içerisine girebilir. Ve bu e, asla güvenilir bir gıda olamaz hı hı. bizim hı. için. Ya da kimyasal tehlikeler dediğimiz zaman e, içerisindeki e, ürünün yapısını bozan işte belki hani pes Mikstisitlerin e, limit değerlerinin üstünde e, seyrediyor olması e, kimyasal açısından kimyasal açısından bu ürünün güvenilir bir gıda olmadığını gösterir. Yine mikrobiolojik tehlike dediğimizde küflenmiş bir gıda aslında en çok hepimizin belki de karşılaştığı gözle görebildiğimiz Hı -hı. tehlikelerden biridir. Bir salça kavanozunu alırsınız, açarsınız ve üst tarafındaki o küfü gördüğünüzde bunun güvenilir bir gıda olmadığını görürüz. En temelde bu üç tehlikeden korunmuş bir gıdanın bizlere ulaşması gerekiyor. Organik ya da organik olmayan, geleneksel ya da işte doğal yöntemlerle üretilmiş hiç fark etmez. Her gıdada bu üç temel... ...şeye bakılıyor mu? Evet, yani bütün gıdalar aslında... E, ...belirli kriterlere göre üretilmek zorunda. E, bununla ilgili bakanlığın mevzuatları var. Ve aslında çok detay tanımlanmış mevzuatlar var. Yani siz bugün bir bulguru nasıl üreteceğinizin... ...işte tebliği var. Hı -hı. Unu nasıl üreteceğinizin e, tebliğsi var. Ve benzeri. Ve bu tebliğler e, aslında kuralları içeren tebliğler. Yani işte ekler bölümünde... E, ...bir e, ürettiğiniz bir bulgurun e, içerisindeki... Yabancı madde miktarının ne kadar olması gerekir, elek üstü elek altının ne kadar olması gerekir gibi çok detayların tanımlandığı bazı tebliğler var. Ve aslında tüm gıda işleyicileri bu tebliğlere uygun olarak gıdalarını üretmek zorundalar. E, ve çoğu zaman etiketlerde gördüğümüz Türk Gıda Kodeksine Uygundur'un e, açıklaması budur aslında. Türk Gıda Kodeksine Uygundur e, logosunu gördüğümüz zaman bu e, saydığın üç tane denetimden geçmiş mi oluyor bu? eee yani, yani bunun bir taklidi kopyalanması sahtesi var mı? Yani olabilir <gülüyor> ee, bununla ilgili kesin yoktur gibi bir şey söyleyemiyoruz sadece bu bir aslında bilinç yani bir gıda işleyicisi ürettiği gıdayı güvenilir bir gıda olarak üretebilmesi için bazı kriterleri var ve bu kriterler tanımlanmış kriterler ve en nihayetinde e, bu kriterleri uygun bir gıda üreterek son tüketiciye yani bizlere yani evlerimize ulaştırması gerekir bununla ilgili denetimler yapılıyor. E, ama tabii denetimlerin e, ne kadarı yeterli olur? Yapılan denet, denetçi ne kadar yeterli? ya Bunun her biri ayrı başlıklar altında e, yani değerlendirilmesi gerekiyor. Başka konularda belki tartışabiliriz. Sadece burada şöyle e, organik e, ürünlerin e, ya da iyi tarım e, uygulamalarıyla üretilmiş ürünlerin belki birkaç e, farklı avantajı var. Hı hı. Çünkü bu ürünler e, aynı zamanda yani organik ürünlerin ya da iyi tarım uygulamalı ürünler aynı zamanda bakanlıklarla tarafından yetki verilmiş e, kontrolörler tarafından tekrar denetleniyor yani birkaç hmm. kez denetimden geçen bir e, ürün diyoruz çünkü e, siz örnek veriyorum e, İstanbul'da böyle çok kalabalık bir ilçede yaşıyorsunuz ve e, o ilçede pek çok gıda e, firması var. E, o rutlar e, kont, bakanlık tarafından yapılan hani rutlar sonuçta belirli periyotlarda yapılıyor. Ama organik bir ürünün ya da iyi tarım üretilmiş bir ürünün yılda en az zaten bir kez mutlak surette denetimi var. Ve hmm. bunun dışında habersiz denetimler var, e, tekrar haberle ek denetimler var, mevsimsel denetimler var dediğimizde aslında... ...denetim mekanizmasını daha gözle görülebilir. Hmm. Daha belki rotasyona hani dayanmış bir temelde e, organik ürünlerin ve iyi e tarım uygulaması ile üretilmiş ürünlerin avantajları var. Evet. Şimdi organik ürünler artık daha çok tercih edilen ve insanlar tarafından alınan ürünler. Fakat organik ürün tüketicisi ürünü alıp e, kullansa dahi hep kafasında bir soru işareti var. Bu nasıl denetleniyor? Ve başlıklar altında hepsinin denetim şeyi de farklı. Sistemi de farklı. Mesela taze sebze meyve başka bir şekilde denetleniyorsa... ...bal başka bir şekilde denetleniyor. Tüketici de taze sebze meyvenin denetlenmesini ikna oluyor ama... ...mesela bal için şey diyor... Arı uçuyor nasıl denetlerler? Ben şimdi sana böyle başlık başlık sorayım. bir Onunla ilgili bir kafalardaki soru işaretini yok edelim istiyorum. Taze sebze de nasıl denetleniyor bu ürünler? Biz nasıl ikna olacağız güvenli olduğuna? Evet. Şimdi yine organik e, tarım ürünlerinin de e, nasıl denetleneceğine dair kriterlerin olduğu bir yönetmelik var. Ve orada aslında e, üretim. ...şekillerinin nasıl olması gerektiği yazıyor... ...ve e, bir denetçi gittiği zaman da... E, ...organik tarımın şartlarına göre... ...bir üretici ürünü üretmiş mi üretmemiş mi onu kontrol ediyor... ...aslında en temelde... E, ...bir gıdanın nasıl denetlenmesi gerektiği var... ...sadece belirli spesifik ayrıntılar var... İşte ...hepimizin bildiği kimyasal girdilerin kullanılmadığı gibi... E, ...burada temel şu örnek veriyorum... ...siz taze meyve sebzeyi e, organik e, üretime göre nasıl denetlendiğini... Işte ...araziye gittiği zaman... ...zaman e, kontrolör... E, ...belirli kriterler var... ...yani bu tabii ki... ...şunu söylüyoruz, kontrolörün ne kadar... ...deneyimli olmasıyla da çok paralel... ...işte siz gittiğiniz zaman hiç yabancı otu görmediğiniz bir arazi varsa ağaçların üzerinde hiç böcek görmediğiniz, hiç hastalık görmediğiniz böyle tertemiz bir arazi varsa o zaman mutlak suretle şüphe duymanız gerekir hmm. nasıl oluyor da? çünkü doğada biz sonuçta bakterilerle de bir yaşıyoruz, böceklerle de bir yaşıyoruz, yabani otlarla da hepsiyle bir yaşıyoruz, zaten ekoloji dediğimiz şeyin temelini bu oluşturuyor ama siz gittiniz bir araziye ve baktığınızda hani hiç hastalık yok, <Gülüyor> en güzel örnek bence elma, hepimizin çok net <Gülüyor> ...görebileceği bir örnek... ...elma ayıları aldığımız zaman üzerinde böyle kara leke dediğimiz... ...gerçekten küçük küçük böyle kara lekelerin olduğu bir hastalık vardır... ...ve elma bahçelerinin çoğunda vardır bu... Hı hı. Ee, ...bir kontrolör bir elma bahçesine gittiğinde bir kara lekeye dönük... ...hiçbir belirti görmüyorsa ya yani semptom olarak tanımladığımız... Hani ...hiçbir şey görmüyorsak o zaman şüphelen hı hı. şüpheleniriz... ...yani bunun gibi işte siz... Ee, Sebzelerde de bakarsınız yani bir patates yetiştirdiğinizde hiç mi patates böceği görmüyorsunuz hmm. gibi. Ee, onun dışında hani gözlem önemli ama gözlemin yeterli olmadığı noktalarda da riski değerlendirmek için analizlere başvuruyoruz. Yani en temel şeyi bize analizler yol gösterebilir ama biz hep şunu söylüyoruz. Yani ilaç atılmıştır ama ilaçın etkisi kaybolmuştur. Hı hı. E, ya da e, daha önceki bir zamanda atılmıştır. Şu ana kalmamıştır. Ya böyle çok net e, bir analiz yaptırdığınızda sonucun sıfır kalıntı geliyor olması, e, o arazide e, hiç kimyasal kullanılmadığını da böyle net yüzde yüz göstermeyebilir. O yüzden hı hı. bu bir periyot zaten. Yani hı. organik ürünler böyle bir sene ilaç atmadım. Hadi bakalım ürünüm organik demiyoruz. Sürekli denetim. Tabii sürekli denetim ve o sistemi bir kez kurmuş olmak da yeterli değil. Denetimlerin zaten mekanizması bu. Bunun dışında o yine kontrollerdi yani sizin yan tarafınızdaki arazide siz ilaç atmıyorsunuzdur ama yan tarafınızdaki arazi birebir komşunuz yoğun ilaçlı bir üretim yapıyorsa hani o arazinin bulaşı riski yüksektir hmm. bu mesela başka bir Hı -hı. risktir ya da yeraltı suları ile ilgili bir sızıntı varsa ve o, o bölüm sizin arazinizin işte çeperinden geçiyorsa bu bir risktir yani burada temel olan bazı riskler var onları değerlendirmek. Zaten kontrolörler gittikleri zaman da bunu yapıyorlar ama bir kriter var ve kafalarına göre işte şu kadar kilometre uzakta olmalı bu kadar kilometre içeride olmalı gibi değil ama oraya bakıldığında nedir ilaçtan kimyasallardan ağrıyı bir üretim yapılabiliyor mu nasıl yapılıyor bunun şartları nedir yani siz... E, arazinizin önünden sürekli bir kamyon geçiyordur. E, o kamyondan çıkan e, egzoz e, dumanı e, kurşun olarak hı hı. ağır metal e, sizin ürünlerinize verilebilir. Yani yan arazilerinizde herkes hani, organik üretim yapıyordur ama önünüzden yol geçiyordur. Evet, evet. E, o yüzden sahaya gidip sahada değerlendirmek gerekiyor. Peki taze sebze meyve de böyle. Tavuk ve yumurta da durum nasıl? E, tavuk ve yumurtada... Hani serbest gezen tavuk yumurtası diye satılıyor ama... <gülüyor> hani. Evet. Ee, orada evet. durum nasıl? Ee, orada da e, yine e, kümesin yapısından e, tutun da e, metrekarede kaç tane e, kanatlı e, bulunacağına dair hani her şey o organik tarım standartlarında belirlenmiş durumda. Ee, ve bunun dışında yemi belirlenmiş durumda Yani siz e, organik bir üretim yaparken e, asla e, gerdoğulu bir yem kullanamazsınız Bu hı hı. mesela çok temel bir kriterdir O yüzden kontrolör gittiğinde neye bakar? E, öncelikle barınak koşullarına bakar Yani bu hayvansal üretim için de böyledir Önce Öncelikle barınak koşullarına bakar Çünkü hayvan refahı esastır organik üretimde e, Hayvanın o refah seviyesi sağlanıyor mu e, diye e, bakarlar Daha sonra temiz suya ulaşabiliyorlar mı? Buna bakarlar yemleri kontrol edilir yani bu yemler kullanılıyor ama kullanılan yemler GDO'lu yem mi ya da endüstriyel üretimden gelen bir yem mi hatta gelen yemin çuvalı dahi sorgulanır hmm. ya da bir ilaç kullanılıyor mu? Antibiyotik Ve... veriliyor mu tavuklara? E, tavuklara antibiyotik yani organik tarımda verilmiyor hı hı. E, ya da işte büyüme hormonları verilmiyor. Yani Peki tutarsın. hastalıklarla nasıl mücadele ediliyor? Hastalıklarla mücadelede yine öncelikle bir gözlem süreci var. Yani siz hastalıklı gördüğünüz bir e, kanatlıyı ilk etapta o bölgeden karantin altına alıp o bölgeden ayırmanız gerekiyor. Bu yüzden, o yüzden de e, mutlak suretle o çiftlikten sorumlu olan kişinin yani her gün e, çiftliğin kendi kendini denetlemesi gerekiyor. Yani hı. başarılı bir kanatla üretiminde böyle bir esas olması gerekiyor. Bir kontrolörün gelip onları denetlemesinden ziyade çiftlik sahibinin her gün e, o canlıları çünkü onlar birer canlı e, ve e, enfeksiyonlara açıkta olabilirler. E, enfeksiyon kapatabilirler. E, o yüzden sürekli arazi içerisinde kendi denetimlerini kendilerinin yapması gerekiyor. E, tabii ki şöyle örnekler duyuyoruz. E, gelip bütün hani kanatlıların tamamının e, yok olduğu mirlinin hani kümesin söndüğü gibi Hı -hı. örnekler duyuluyor. Bunları duymamak için işte sürekli gözlem yapmak gerekiyor. Ama kimyasal mücadele kanatlı üretiminde de büyük baş küçük başta da koruyucu bir tedavi yok. Yani Hı -hı. daha canlılar hastalanmadan onlar hastalanacakmış gibi düşünüp de tedavi edilmiyor. Ama normalinde öyle değil mi? Evet normalinde hasta olmadan, hast olmadan da aynı yani. verelim biz kendimizi garanti altına alalım deniyor. Mesela büyük başlarda aynı şekilde yine barınak koşulları önemli. Kullandıkları yem önemli. Gezinti alanları önemli. Merada ki o hani siz sonuçta hayvanlarınızı çok güzel işte organik yemlerle besliyorsunuzdur. Barınak koşullarını çok güzeldir ama meraya çıkarttığımız yerde çok yoğun kimyasal Hı -hı. kullanılıyorsa o zaman hani ne yersek o yüzden Tabii. yola çıkarak o ürünün artık organikliğinden de çok bahsedemeyebiliriz. Ee, ama büyük başlarda e, gerekli görüldüğünde tedavi edeceğim amacıyla antibiyotik kullanımı Oluyor. Ancak antibiyotik verilmiş bir e, hayvanı e, etinden ve sütünden yararlanmıyorsunuz hmm. 48 saat gibi bir sürede beklemeniz gerekiyor ve daha sonrasında kullanıyorsunuz ve bunların tamamı e, ...yönetmelikte çok detaylı bir şekilde tanımlanmış. Kontrolörler gittikleri zaman da buna bakıyorlar. E, bu hani ne, nedir? E, normalde gıda güvenliği gereği e, kontrol e, edilmeleri ek olarak yapılan kontrollerdir. Hmm. Yani eğer organik tarımdan bahsediyorsak... ...organik bir hayvancılıktan, organik bir kanat üretiminden bahsediyorsak... ...ya da kafeslerde tutulmazlar. Hani en basiti ve hepimizin evet. belki çok e, net bildiği. Kafeslerde tutulup e, geceyken, gündüz gündüzken... ...gece gibi böyle e, ışıklandırmaların inanmasıyla daha fazla yumurtlanma sağlanmaz. Yani en temelde onlara da bir canlı oldukları temelinde bakılarak bir belki de yaşam hakları olduğu <gülüyor> temelinde bakılarak yetiştiriliyor veya ondan sonrasında tüketiliyor. Yani etinin, sütünün yumurtanın neden lezzetli olduğunun nedeni de burada. Hı -hı. Çünkü hayvan strese girdiği zaman stres sonucunda salgıladığı bazı proteinler var. Çünkü Hı -hı. onlar yaşıyorlar. Ve o stres proteinleri o etinin sütünün kalitesini etkileyen bir kriterdir aslında ama siz ne kadar refah seviyesi rahat yüksek az stresli hayvanları yetiştirirseniz işte onların sütü de gerçekten o kadar lezzetli oluyor yani evet. bu kendimizden de yola çıkarak ilerleyebiliriz ne kadar az stresli olduğumuzda ne kadar daha rahat olduğumuzu günü ne kadar rahat geçirdiğimizi görüyoruz evet. bu da birbiriyle çok benzer peki ee, balda durum nasıl? Çünkü şöyle bir şey var ya Arı uçup gidiyor <gülüyor> Nereye gittiğini bilmiyorum ama evet, bu bal nasıl organik evet, oluyor? Evet. Balda durum nasıl? Ya yani şöyle arılar e, gerçekten müthiş canlılar e, Şimdi arılar evet gidiyorlar Ve onların 3 kilometre menzilde uçup geri gelebiliyorlar hı hı. Burada önemli olan şey Arı kovandan çıktı Ve o, o gittiği 3 kilometre çaplı bir alandaki bitkiler ne durumda? Hı hı. Yani aslında 3 kilometre hani, Evet yani arının e, gidildiğindeki e, bitkilere ulaşımı bizim için önemli Yani siz evet kovanlarınız, işte, kovanlarınızın boyasız olması gerekiyor mesela Hı -hı. En temel şeylerden biri bu e, Arılar mavi renge ve sarı renge cezbolurlar Normalde de mesela arı kovanlarını konvansiyonelde gördüğümüzde Hı -hı. mavi boyalarla boyanır evet. arıyı çekmek için evet. e, Ama organik bir üretimde e, mavi renk yoktur Yani bir renk boyaması yoktur e, Ve arı çıkar e, 3 kilometre mesafede temiz suya mutlak suretle ulaşması gerekiyor. Ve ulaştığı bitki o çap içerisindeki ulaştığı bitkilerin sağlıklı olması gerekir. Hmm. Yani onun içinde aslında arıcılık Türkiye'de çok güzel yerlerde yapılıyor. E, çünkü bizim bitki çeşitliliğimiz çok hani çok zengin. arı bir gidiyor bir sürü bitkiden işte nektarını topluyor, e, polenini topluyor ve sonrasında geliyor balını üretiyor. Biraz hani onlara da arı uçuyor ama nereye uçuyor <gülüyor> o, o açısıyla bakmak gerekiyor. İşte bazı yerlerde biliyorsunuz belki kestane bölgesinde hani kestane balı önemli. Niye o popülasyon var? Evet. Öbür tarafta çam var, çiçek florası var. Hı hı. Bunlar da bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Evet, balı da netleştirdik. Peki şu unlu mamuller? Yani işte ekmekler, simitler, kekler. Bunlar aslında baktığımız zaman endüstriyel endüstriyel gıdalar. Evet. Ama organik var içinde şeker kullanılmadan üretimi. Onların denetimi nasıl oluyor? Ben nasıl anlayacağım yani gerçekten o ekmeğin ekşi mayadan olup olmadığı? Evet, yani şöyle, biz son tüketiciler aslında etiketlerine güveneceğiz hı hı. ve işi bu işin uzmanları var ve onlar yapıyorlara güveneceğiz. Peki kontrolör ne yapıyor yani gittiğinde? Bütün gıda sadece unlu mamileri olarak da diye bunları işlenmiş gıda diyebiliriz bütün işlenmiş gıdalarda organik üretimden bahsediyorsak ham madde birinci surette ham madde organik olacak yani siz bir ekmek yapıyorsanız organik undan ekmek yapacaksınız ve maya kullanıyorsanız ve ekşi mayanız varsa ekşi mayanızı da organik undan geliştirdiğiniz bir ekşi mayayı kullanmanız gerekecek. Onun dışında işte şeker yerine alternatifler geliştirilmiş durumda Şu an şeker yerine elma suyu konsantresi kullanılıyor Ya da yurt dışından gelen bazı şuruplar var Onlar kullanılıyor Ve kontrolör gittiğinde reçetelere bakar Yani sen bir işlenmiş gıda üretirken Bu işlenmiş gıdanın organik tarım koşullarına göre nasıl ürettiğini Böyle reçetelerle tanımlıyor olman gerekiyor O girdilerin alım faturaları buna dahil evet, değil mi? Evet girdilerin alım faturaları Yani bazı firmalar mesela formülasyonlarını ...tahalaşmak istemezler. Kontrolörde böyle... hani ...formülasyonu bana vereceksin... ...3'ten, 10'dan kaç kattın, bundan kaç kattın... ...değildir orada temel olan. Ama nihai... ...ürünü elde etmek için ürettiğin... ...girdiler nedir? Sen bunları nasıl... ...elde ettin? Bunun içerisinde... Işte ...ekşi mayayı nasıl elde... ...ettiğine dair. Yani en ufak... ...ayrıntıya kadar bakıyor, bakılıyor. Kullanılan suyun bile içilebilir... ...bir su olmasına... ...dair bakılıyor. Hatta... ...bazı kontrolörler... ...firmalarından kaynaklı. Kendileri de kriterler belirlemiştir. Örnek veriyorum her yıl e, suya mutlaka analiz yapılmalıdır gibi. Hı hı. Yani ek kendiniz kriterlerle belirleyebilirsiniz. O yüzden dedim ki en başta bu iş biraz kontrolörün deneyimine de e, dayalı. E, çünkü bu bir dinamiktir. E, bir firmada gördüğünüzü işte başka bir firmada başka bir sistem kurularak hani işlendiğini görebilirsiniz. Tek bir sadece standart var. O standartın uygulanabilirliği var. Bazı firmalar bunu çok hani üst seviyede uygular. Belki bazıları sadece hani, ...standartı sağlayalım ve Hı -hı. gidelim. O biraz işte bilinçle, bakış açısıyla ilgili. Peki bu e, paketli gıdaların işletme tesislerinde... ...hijyen kısmında nasıl bir şey yapılıyor? Çünkü mesela kullanılan deterjanlar kalıntı bırakıyor diyebiliyorum. Evet. Orada da bir standart var mı? Orada da, evet. hani ben nereden bileceğim bu kimyasal deterjanlarla temizlemediğini? Evet, yani e, kimyasal deterjanların... Yani şöyle denetime gittiğiniz zaman size çok temelde şunu sunabilirler. Ee, biz işte sadece sirke kullanıyoruz Hı -hı. diyebilirler. Ama gerçekten sadece sirke mi kullanıyorlar? Bunu belki biraz işte karşılıklı konuşmalarla, kontrolörün evet. denetim sırasında yapacağı e, konuşmalarla da çıkabilir. Çünkü herkes bir sirkedir gidiyor. Yani Hı -hı. biz her yeri sirkeyle temizliyoruz. Ama bir et ve bir süt ve süt ürünlerinde e, biz sütlü işte kaplarımız yani süt yağının bulaştığı Hı -hı. kapları sirkeyle temizliyoruz. Başlıyoruz. E, Bazen birbirini tutmuyor uy Tabii, uygulamalar. Mümkün değil. Evet o yüzden biraz gözlem işte oraya gidildiği zaman gözlem ama e, tüketici şunu bilmeli e, en son size gelmiş bir ürün e, eğer örnek veriyorum bir organik ürünse ve paketli ürünse birçok aşamadan geçerek denetleniyor Hı -hı. E, kontrol ediliyor ve sertifikalandırılıyor. Bu taze sebze içinde kriterlerimiz var yumurta içinde var bal içinde var et içinde var reçel içinde var ve bunların tamamı işte bakanlığın bir e, kurduğu denetim mekanizması var ayıl mekanizmanın altında denetleniyor. Evet. Peki İslandım çok güzel anlattın. Bence bütün soru işaretleri e, silindi. Ya yani benim kafamdan silindi ama şöyle de son bir soru sormak istiyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm Bu e, güvenli gıda adı altında işte pazarlarda olsun, işte köylerde olsun, yol kenarlarında olsun ya da bir sürü yerde artık geleneksel pazarlar diye pazarlar kuruluyor. Ee, geleneksel yöntemlerle üretilmiş bu açıkta satılan işte biberler kurutulmuş biberler ve bunun gibi bir sürü şey Biz onların güvenilir gıda olduğunu nasıl e, ikna olacağız yani böyle bir denetim mekanizması var mı ve biz bunlardan eğer yok ise kendimizi nasıl sakınacağız Evet hmm. Şimdi bununla ilgili bence gıdacılar ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı bu geleneksel üretimi savunuyor. Bir kısmı da bu geleneksel üretimin şu an 2018'i bitirirken modern teknolojiyle birleştirilerek daha kapalı devrelerde üretilmesi gerektiğini savunuyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Geleneksel metotlardan evet uzaklaşmayalım ama bunları gıda hijyenini, gıda güvenliği şartlarını sağlayacak şekilde bir sistem Sisteme oturtarak üretelim. Hı hı. E, şöyle bir örnek vereceğim. Kendi çalıştığım alan için ben CİES buğdayı çalışan e, bir mühendisim şu anda. Hı hı. E, ve biz bulguru e, kapalı devrelerde üretiyoruz. Yani kurutmasından işlenmesine kadar her şeyin kontrol edildiği bir sistemde üretiyoruz ve yüzde kırk randımanla üretiyoruz. Hı hı. E, ama mesela e, bölgede e, üretim yapılan Kastamonu bölgesinde e, bu CİES'in geleneksel yöntem adı altında e, gerçekten böyle gıda güvenliğinde nişatlarını sağlamayan yerlerde üretildiğini görüyoruz. Ve orada o risk ne kadar değerlendiriliyor? Yani Hı -hı. bir e, afla toksin riski ne bakılıyor mu? E, ya da işte böyle yollara seriliyor. Ama o serilen yollardaki hep şunu söylüyorum. Bine, orta noktaya nasıl ulaşıyorsunuz? Hı -hı. Yani tam kenarları aldınız ama en orta noktaya nasıl ulaşıyorsunuz? Hani o ürünü işte e, kurutmak için serdiğiniz zaman nasıl çeviriyorsunuz? Evet. E, gibi bunlar evet geleneksel mesela pekmezde de benzer şeyler var. Yani bu kazanma da kaynatalım da kaynatalım bulgurda da kaynatalım da kaynatalım ama e, sonrasında tüketici şöyle e, şeylerle geri dönüyor e, benim ürünüm pişmiyor mesela biz bunu hmm. bulgurda çok yaşıyoruz evet. benim bulgurum pişmiyor C's bulguru zaten pişmez şimdi hmm. bir de bu algıyı e, yıkmaya çalışıyorsunuz tabii ki pişmez yani kazanlarda ben 3 saat kaynattım siz 5 saat başkası 10 saat kaynattı e, sonra e, onların hepsini tek bir alanda topladınız tabii. bir de güneşin de çok olmadığı bir yere serdiniz onlar kurudu mu kurumadı mı e, İçerisine su ne kadar nüfus etti ve benzeri yani bence artık e, bu geleneksel üretim metotlarını e, biraz modern teknolojiyle birleştirerek ya bunun da nasıl yapabilirizim e, peşine koşmak daha doğru geliyor çünkü e, geleneksel olarak üretilen her şeyin e, sağlıklı olduğunu e, bu, en azından hijyen açısından evet evet yani hijyen açısından ya da özellikle bu mikrobiyal en enfeksiyonlar açısından e, tamamen ağrı olduğunu garanti edebiliyor muyuz? Bunların her biri soru işareti. Açıkta satılan mesela peynirleri tercih ediyor muyuz? Açıkta satılan dediğiniz gibi bu, bunlar biraz tercih evet. ee, ama şunu biliyoruz daha kapalı devre sistemlerde tabii ki e, modernizm altında kimyasalları basalımdan bahsetmiyorum. Metodumuz yine geleneksel metot olur ama biz bunu e, gıda güvenliği şartlarını sağlayacak şekilde e, bir kapalı devreye e, aktarırsak bu sefer daha kontrol edilebilir daha izlenebilir bir üründen bahsederiz. Neslihan'cığım çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bizi güzel e, bilgiler verip aydınlattığın için ve programımıza konuk olduğun için. Rica ederim. Efendim, tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında bugün ziraat yüksek mühendisi Neslihan Şimşek'le gıda güvenliğini konuştuk. Umarım kafanızdaki soru işaretlerin e, büyük çoğunluğunu ortadan kaldırabilmişizdir. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.